Merhaba Sayın Dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Gene bir çarşamba, gene Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Bugün e, neredeyse artık düzenli konuğum e, durumuna geldi. Arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikteyiz. Bugünkü istihdam konusuna ve işsizlik konusuna farklı bir pencereden bakmayı düşündük. Şu ana kadar e, konuşmalarımızda her seferinde istihdam Konusunda işsizlik ortaya çıktığını, istihdamın yeterince sağlanamadığını, Türkiye'de işsizlik olgusunun ve işsizlik sorununun ciddi boyutlarda olduğunu tartışıyor ve konuşuyor idik. Tabi işsizlik sorunu şöyle bir sorun yaratıyor. Kişiler işsiz kalma kişilerin işsiz kalması onların eve ekmek götürememesi anlamına gelir. Bu bir tür geriye doğru hem refah kaybı hem açlık anlamına gelir o aile, o kişiler için. Bu nedenle işsizlik sorunu hem bireysel anlamda hem ülkesel bağlamda hem dünya ölçeğinde kötü bir şey. İki işsizlik üretim yaratamadığı için de potansiyel anlamda üretilecek mal ve hizmetlerin üretimini de düşürdüğü için ülkelerin ve dünyanın üretim refahını da azaltıcı etki yaptığı için işsizlik üzerinde fazla durulur. Bugün bir tersinden bir şey konuşmak istiyoruz arkadaşım Şükrü Bey ile. Bir taraftan ülkede işsizlik var ama diğer yandan nitelikli iş gücü diye tanımladığımız iş gücü açığımız da önemli bir boyutta. Geçen günler Ankara Ticaret Odası Başkanlığı tarafından yapılmış bir araştırma vardı. Bu araştırmanın sonucunda neredeyse 1.200.000 civarında kalifiye iş gücü eleman açığı vardı. Rakamlarla bu konuluyordu. Biz şimdi... Bir taraftan ülkede işsizlikten söz ediliyor ama bir taraftan da işverenler kendi e, üretimleri için gerekli olan iş gücünü bulamamaktan yakınlıyorlar. Yani diğer deyişle bir yanda işçi talep edenler aradıkları işçiyi bulamıyorlar, diğer yanda işsizler iş bulamıyorlar. Böyle bir tezat yaşıyoruz. Bugün bunu tartışmak istiyoruz ve bu kez e, dilimizin döndüğünce, iş gücü talep edenlerin aradıkları iş gücünü bulamamaları konusunu işleyeceğiz. Ama e, buraya gelirken arkadaşım Şükrü Bey'le birlikte bir espriler yaparak e, sohbet ediyorduk. Bence o sohbetten başlayalım Şükrü'cüğüm. Sonra buradan devam etmiş oluruz. Seni şu karmine Brana'na anlatırlar başlar mısın? <gülüyor> Şimdi bu e, konuyu sen açtın. Öğretim, evet, Öğretimde eğitimin kalitesi, öğretimin kalitesi. Ee, ...konusunda... ...çünkü kalifikasyondan söz edeceğiz... ...yani iş gücünün kalifikasyon kazanması... ...uzmanlık kazanmasından... Ee, ...öğretimin kalitesi onun bir parçası... Ee, ...şeyi konuşmuştuk... ...ben e, sen... E, ...öğrencilere klasik müzik dinliyor musunuz... ...diye sormuştun... ...yani bugün ee, üniversite öğrencilerine... Evet. ...şeyi sordum... ...içinizde hiçbir klasik müzik konserini evet. dinleyen var mı dedim... Evet sınıfta bir tek kişi parmak kaldırmadı. Evet. Bir kez operaya giden var mı dedim hiç kimse dinlememiş. Evet. Bir kez bale gören var mı dedim kimse evet. görmemiş. Evet. Ben hani izlemelerinden vazgeçtim de ben de Carmina Burana'yı biliyor musunuz kimdir diye sordum. Ee, cevap gelmeyince nasıl bilmezsiniz ee, çok ünlü bir mankendir çalışanınız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mavi gözlü falan diye devam ettim ve öğrenciler ciddiye alarak e, izlediler bunlar tabi işin bir parça belki biraz komik yanıyor ama bir yandan da üzüntü verici bir yönü. Çok trajik bir e, trajik diyorsun? bir boyutu e, konu şu aslında e, kalifikasyon tabi şeyle kazanılmıyor yani e, işte e, yalnızca e, böyle teknik bilgiyle e, dersleriyle kazanılmıyor orada üniversite e, eğitimi veya orta öğrenim yalnızca şey değil ezber bilgisi e, vermesi gereken kurumlar değil aslında bir kültür vermesi gereken kurum, kurum, kurum. aslında eğitimin amacı e, ezber bilgiden çok e, merak uyandırır maya yönelik araştırma sevgisi e, uyandırmaya yönelik bir eğitim ama görüyoruz ki e, orada ciddi bir sorun var Henüz o noktada değiliz. Ee, bu eğitimde kalite konusu. Buradan belki daha sonra mesleki eğitime de gelelim. Ee, şimdi tabii niye böyle oldu derken... Yani, üniversitelerde Hı -hı. böyle bir eğitimi başaramamış olmamız... Tabii. ...hoca olarak bizlerin de tabii. kusuru, kuşkusuz en çok bizlerin kusuru tabii. olarak düşünülebilir. Belki de dinleyiciler... ...afi <gülüyor> Siz hocalar böyle öğrenciler yetiştiriyorsunuz, daha işini yetiştiremiyorsunuz diye düşünebilirler Hı. ama Hı. izin verirsem, yani. şeyi söylemek istiyorum. Ben de kendimi savunmak adına şunu söyleyeceğim. elimize gelen malzeme, beşeri sermaye anlamında öğrenci o kadar meraksız, ilgisiz, ...bir biçimde geliyor ki... ...onu merak uyandırma noktasında... ...bir çıtayı ancak belli bir miktar yükseltebiliyoruz. Yani zaten hocam... ...dünyanın hiçbir yerinde <gülüyor> üniversitelerde... ...eğitim olmaz, öğretim olur. Evet. Yani bir de bizde... ...uzmanlık esastır. Her birimiz kendi... ...dersimize girer, o dersi anlatırız. Belirli bir yaşa gelmiş... ...insanlara zaten... ...bir konuda ders yaparken... Zamanımız az, her birimizin ders sayısı, sa saati de kısıtlı, o saatte e, mümkün olan e, bilgiyi paylaşmaya çalışıyorsunuz. E, asıl şey eğitimin yeri e, ilkokuldan başlayarak orta öğrenimdir. Ama biz de ilkokuldan başlayarak test eğitimi baş devam ediyor, şeye kadar üniversiteye kadar. Bu test eğitimi de zaten Türkiye'de beyinleri dumura uğrattı. Ee, ...devam edip geliyor. Dolayısıyla e, yani aslında Türkiye'nin en büyük birkaç sorunlar birkaç sorundan birisidir bence. E, Türkiye'de eğitimin kalitesi. E, de, ama o konuda pek bir e, şeyde görülmüyor, çıkışta görülmüyor. Şimdilik gözükmüyor çünkü e, çocuk doğru cevabı araştırmıyor. Tabii tabii. Çocuk yalnızca şu şıkkın doğru evet. olması onu ilgilenmiyor. Neden, tabii. niçin, nasıl... Tabii. ...sürü bir yarak... ...bedensel evet. bağlantı konusunda... ...tümüyle ilgileniyor. Daha önce konuşmuştuk yani başlık sormayınca cevap alamıyoruz... Evet. ...diye... Ee, şeyi, ...soyut konuları... ...anlamakta çocukların ciddi sıkıntısı var. Okuma... ...alışkanlığı konusunda ciddi bir eksik var... ...sorun var. Ee, kitaba başlayıp da... ...ilk e, okuduğunda anlamadığı zaman... ...bırakan çok öğrencimiz var... ...bunu anlayamıyorum ben deyip de bırakan çok öğrencimiz var. Bunlar tabii şey... Ama şunu da söyleyelim. Şimdi ilk öğlenimde, orta öğlenimde bütün şey, hedef şeye odaklanmış durumda. Sınav kazanmaya, sınav puanına kazan, odaklanmış durumda. Dolayısıyla ilk ve orta öğlenimde sınav kazanma dışındaki konular Tamamıyla bırakılmış durumda. Yani kültür eğitimi yok. Yani müzik eğitimi, resim eğitimi, edebiyat eğitimi yok. Oysa yani şimdi edebiyat, roman okumayan bir genç şeyde de başarılı olamaz ki. Yani teknik bilgi eğitimine de başarılı olamaz. Çünkü soyutlamayı bilemez. Şey, ee, işte, o zihinsel, soyutlamayı, zihinsel, zihinsel gelişime eksik kaldı. Evet, zihinsel ee, gelişime eksik kaldı. Soyutlama... Üniversitede ve yüksek okullardaysa başka bir şey soru, sorun var. Onu da söyleyelim. Biliyorsun artık üniversitede şey yok bizlerde özellikle e, ders bir performans kriteri değil yani eğitim kalitesi bir performans kriteri değil üniversitede öyle değil mi yani evet. e, tamam tek performans kriteri yayın e, sayısı olunca e, e, şeyler öğretim üyeleri derse bile zorla giriyorlar bırak yani dersin iyi geçmesi veya dersin performansı e, şey ders ee, şu anda üniversitede şey birinci konu olmaktan çıkmış durumda. Yani e, ikinci konu mudur? O bile tartışılır aslında. Valla Şükrü Hocam iyi bir noktaya değindin. Ee, öğretim üyesinin gelişmesi ve yetişmesi sürecinde Hı -hı. tek kriter tabii, tabii, tabii. yaptığı yayın tabii, olarak bakılınca tabii. o zaman gelse ve öğrenciye verecekleri Tabii. enerji, Tabii. onun entelektüel birikimine Tabii. yapacakları katkı, e, onun felsefi düşüncesi de yapacakları Hı -hı. katkı da e, öğretim üyelerinden beklenmiyor. Beklenmeyince Tabii. ve istenmeyince Tabii. öğretim üyelerini, enerjilerini büyük bir kısmı Tabii. buna harcamıyor. Tabii. Belki bu nedenle öğretim üyelerini suçlamamak da gerekir diye düşünüyorum. Evet, elbette, Eğer de, elbette bu, bu. Ama öbür taraftan yetiştirdiğimiz bu malzeme, Tabii bu beşeri sermayede ülkeye tabii. kendisini üniversite mezunu diye takvim tabii. edip gidiyor. Yani e, sistem, sorgulamadan tabii. yoksun, tabii, tabii. nedensellik ilişkisinden yoksun bir e, öğrenci grubuna diplomalar veriyor. Yani sistem e, hocalar için dersi angeli haline getirmiş durumda. Her bakımdan. E, zaten üniversite performansına da eğitim kalitesi yok. E, üniversite sisteminde de e, kaliteden çok sayı e, kritere egemen biliyorsun. Yani e, şey e, öğrencinin ne aldığı değil öğrenci sayısı öne geçmiş durumda. E, e, şeylerin e, bölümlerin e, nereye yöneldiği amaçları e, bölümlerin bir e, şey e, kalitetik amacı yok aslında. Daha çok sayısal amaçlar var. Necelik amaçları var. Kaç bölüm sayısı, kaç öğrenci sayısı performans kriteri, kaça ee, yalnızca şey kaç e, sözcüğüne o, e, şey, sınırlanmış evet. kaç, öğrenci durumda. Gibi, kaç öğrenci kaç öğrenci kaç yani. öğrenci kaç diploma evet. öyle tabi yani şimdi e, şey e, mezun olan öğrenciler içerisinde iş bulma hızı iş bulma oranı iş bulma sahaları gibi bir şey yok yani bir kriter, bil, bilmiyoruz bile yani o izlediğimiz bir konu bile değil çıkınca ne yaptığını bile bilmiyoruz Tabii yani e, bu nedenle şey var gerçekten. Senin başlangıç lütfunun şu. E, bir yandan işsizimiz var, bir yandan kalifiye iş gücü açığımız var, e, nitelikli iş gücü açığımız var. Öğrencilere ee, böyle, bir soru. Çok ciddi bir soru. Öğrencilere mezuniyetten sonra ne olacaklarına tabii. ilişkin, neyi tabii. talep edeceklerine ilişkin tabii. bir dürtüyü bile veremiyoruz. Tabii. İş, tabii tabii tabii. İş evet. bulma evet. kaygısı evet. ancak dördüncü evet. sınıfın bahar döneminin sonunda mezuniyeti Kesinlikle yakın mi? noktada bana geliyorum Kesinlikle. hocam master mı yapayım Hı -hı. gidip bir yerde mi çalışayım Hı -hı. diyorum ki bu saate kadar sen böyle bir kararı vermedin Yo yok diyor evet. böyle, böyle bir noktada evet. ama bu e, kuşkusuz çok çizgi Şimdi... hemen sözünü kesiyorum Hı -hı. başka bir sonda daha bu konuda değinmek Hı -hı. istiyorum sunal kağıtlarını okurken şunu fark ediyorum Hı -hı. adeta 5 yaşında bir çocuğun bilmediği Sözcüklerden oluşan bir şiiri ezberleyip e, motomat okuması gibi sınav kağıdına ne yazdığımın anlamını bilmeden grafikler çiziyor, yazılar yazıyor. Yani kitaptakini ezberlemiş getirip kağıda aktarmış ama aktardığı şeyin ne olduğunu bilmiyor. Kesinlikle. Bu, bu ayrı bir vahim. Evet. Evet. Ee, bunun sonucu olarak da şöyle bir şey var. Ee, Tabi işte bir yandan. Şey, bu iş kur rakamlarıdır yani e, bu kaynakçı açığı efendim e, usta açığı mesela şey iş makinesi sürücüleri, kullanıcılar, operatör açığı her zaman bilinir yani yıllardır devam eder durur ama diğer tarafta bu 3 milyon işsizin içerisindeki iş, e, 1 milyon 200 bin işsizinde üniversite ve yüksek okul mezunu olduğunu biliyoruz 200 bin öğretmen var e, işsiz. E, geçen yılın rakamı. 160 bin mühendis işsiz. Çoğu ziraat mühendisi olmak kaydıyla. Sosyal bilim mezunu, yüksekokul ve üniversite mez... e, 4 yıllık fakülte mezunlarının e, içerisinde işsiz sayısı 400 bin idi. Hatırladığım kadarıyla. Yani e, şey bak al, Tanrı aşkına bu kadar aileler üniversitede okutuyorlar. Bu kadar üniversiteler işte çaba vesaire sonradan şey, gençler işsiz kalıyor. Ee, bunlar tabii şey Türkiye'nin ciddi şeyleri. E tabii ee, ciddi bir bu konuya ulusal kaynak harcanıyor. Tabii aileler ki. tabii ki deyinlerinde ise yemeyip, içmeyip evet. özellikle sabit gelirler. Hı. Çocuklarını okutmak için masrafları Hı. diyorlar Hı. buna e, ilkokul, ortaokul lise, dershane masrafları, sonra üniversite masrafları, sonra dışarı çıkınca işsiz. Şimdi aileler cephesinden baktığınız zaman çocukları işsiz. Evet. Ama çocuklarına bir parmakla gösterdiğimiz zaman çocuğun hiçbir donanımı yok. Doğru. Kuru bir evet. diplomanın dışında evet. bir, bir şey yok. Üç, tane, bir tane yok. üç tane şey sayalım büyük sorun yani çerçevede toparlayalım. Birincisi eğitimin kalitesi. Onu biraz konuştuk. İkincisi şey, e, Türkiye'de e, yüksek öğretimde e, planlama, yani ihtiyaç planlaması şeye göre, e, ihtiyaca göre e, insan yetiştirme planlaması yok. Yani ya kesinlikle o. fakülte açma ve bölüm açmada en ufak bu şey kriter e, e, kullanılmıyor. Evet, kesinlikle öyle. Yani biz içindeyiz, yaşıyoruz. Üçüncüsü de meslek eğitim sorunu hocam. Orada rastlıyorum büyük sorun o. Ee, yani e, bu kadar insan e, iktisat okumak zorunda değil. Bu kadar insan kamu yönetimi okumak zorunda değil. Bu kadar uluslararası ilişkiler bölümü olamaz. Çünkü bu kadar diplomata ihtiyaç yok. Ee, ziraat mühendisleri işsizken bu kadar fazla ziraat mühendisliği e, bölümünün açılıp da devam edip mezun vermesinin anlamı yok. Yani Türkiye'de tek şey e, bu konuda planlamayı bir ara hukuk fakülteleri bir araya geldi. Teliş döneminde yaptılar. O da sonradan zannediyorum o da ortadan kalktı. Bir ara hukukta yaptılar bu planlamayı. O da bitti. Şimdi Türkiye'de mesleki eğitiminin daha fazlalık verilmesi gerektiğini biliyoruz. yani o kesin. E, bu, Hocam bu üç bölümden e, mesleki eğitimi istersen Hı? ikinci Tamam tartışmış olalım. Birinci bölümde bu tamam. e, Düşük ve oradaki sizlik konusunu biraz daha <Gülüyor> işleyelim. ikinci bölümde de <Gülüyor> yani şimdi. kısmına geçmiş oluyor. Yani iş gücü planlaması yani işte aslında YÖK bunun için var ama e, niyeyse bir türlü e, kaç yıl oldu 20 yıldan bu yana 30 yıl mı? 30 da yakın 28-30 yıllık bir sürede tam, henüz bu asıl işlevine, asıl işlevine hiçbir türlü Hem, e, zaman şim, ayıramadı. Hele şimdiler de yukarıda <gülüyor> başka şeylerle ilgilendiği evet. için e, yazık ki yani, eğitim öğretimde yani hiçbir bu, bu, ilgisi yok. Bu oysa olmayacak bir şey değil yani hiçbir düplanlaması kolay bir şey. Yapılmayacak bir şey değil. İş gücü planlamasını yapacaksınız. Kriterleri belirleyeceksiniz. Ondan sonra da üniversitelere hedef vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bana şu kadar şu kadar şey yetiştirdim. Oysa bizdeki hedef şey biliyorsun. <gülüyor> e, üniversite sınavındaki e, birikme sayısını azaltmaktı Bunu nasıl yapacağız? Bunu da kontenjanları her yıl %10, onu arttırarak yapacağız yani, veya yeni şeyler açar. Adeta bir politik biçimde evet, e, evet eğitim kurumlarını planlamak olması Hı -hı. gereken, temel hedefi bu olması gereken Hı -hı. yük e, yok, yok Şimdi yalnızca politik olarak e, siyasetteki oy kaygısına dönük, Hı -hı. üniversite kapısını bekleyen öğrencileri azaltmak için evet. planlamasız bir biçimde evet. kontajan artıyor. Evet. Artı başka bir şey daha gerçekleştiriyor. Onu da söylemekle yarar var diye düşünüyorum. Gene plansız üniversitelerin açılımı. Tabii ki. Üniversite kafalarında... ...bir e, entelektüel... ...bilgi birikimi anlamında... ...bir üniversite kaygısı taşımadıkları Hı -hı. için... ...o zaman üniversite açmanı da... ...bir tane bina bulursak... Hı -hı. Evet. ...üniversite açılır biçimde. Evet. O kentin e, sosyal yaşamı nedir? Tabii. O kentin kültürel... ...katkısı Hı -hı. ne olur? Hı -hı. O kentin... E, ...entelektüel bilgi birikimine... Hı -hı. ...üniversite ne katkı sağlar? Kent üniversiğine katkı sağlar. Böyle kayıtların hiç düşünülmeden. Tabi e, oradaki süreç şöyle. Evet. Yani o oradaki süreç, evet, teksorumlu yok da de değil. Süreç şöyle işliyor. E, i̇lçelerden bile henüz köyler başlamadı. İlçelerden büyük bir siyasi baskı geliyor. İlçemize bir yüksek okul ya da fakülte açılması il olan veya ile yakın ilçelerden üniversite açılması talebi geliyor. Yani işte Alanya bizim somutörleyimiz. E, Alanya'da hukuk fakültesinin kurulması sürecini biliyoruz. Yani bir arsa ve bir binaya bir hukuk fakültesi kuruldu. Sonra onu Alanya'da olmaz diye Antalya'ya alındı. Orada başka fakülte onun yerine bezildi. Alanya şu anda üniversite kurulması peşinde. Alanya bir örnek Türkiye'deki bütün ilçeler bu halde yüksek okul ya da fakülte istiyorlar. Niye istiyorlar? 500 tane öğrenci gelsin bir küçük ilçeye 5000 nüfuslu ilçeye ev kiraları yükselsin esnafın Esnaf, alışverişi istersin alışveriş yani, ve evet, e, kasabada evet, bir evet. şey dönüşün. Yani bu konuda korkunç bir siyasi baskı oluşuyor. Ee, şeyde efendim biz küçük müşteri e, e, şeyde yani. biliyoruz. Efendim arsamız hazır. Binayı da biz yapacağız. E, şeyde hazır. Otomobil de alıyoruz bir tane. Resmi otomobil bağış üniversiteye. Tabii buyurun her bütün e, şeyler yerine getirildi. E, bütün e, gereklilikler yerine getirildi. İş kaldı bir fakülte ya da yüksekokul açmaya. E, yani şimdi toplumdan böyle baskı geliyor. Siyaset kurumu bunu Karşılamak yerine tam tersine e, her üniversitede, her ilde bir üniversite sloganıyla e, bunu şeye, oya tahvil etme e, derdinde. E, ondan sonra da işte şey bir bakıyor. Ya işsiz yetiştiriyoruz ya donanımsız e, üniversite binaları kuruyoruz. E, i̇şte şey yani e, hadi bizde sosyal bilimlerde şeye çok fazla şeye ihtiyacı yok. Donanım ihtiyacı yok. Ama gidelim mühendisliklere, laboratuvarlara yani e, geçenlerde Bandırma'da Sayın Başbakan lise açtı. E, laboratuvarda şey malzeme olmadığını gördü. Kendisi kızdı. E, öğrencilere su, soruyor kaç kişi ders yapıyorsunuz diye. Bir süre önce e, kaç dediler 60-70'di şimdi 40'a düşürdüler <gülüyor> falan yani. E, bir yandan aslında şey var. ben yani neredeyse kadavra görmeden tabi tabi tabi tabi Tabii ki tabii ki yani burada şey var bu planlama yani bir ihtiyar talep planlaması yapılmalı. Kaynak planlaması yapılmalı. Bir de gerçekten eğitim, öğretim kalitesine artık daha fazla önem verilmeli. Şu üniversite sınavıyla beraber bu iş değişmedi de yani gerçekten bu konuda ben bir çalışma olduğunu görmüyorum. Hatta bak şey söyleyeceğim. Ya, ya, ben eğitim Türkiye'de mu? eğitim sisteminin sorunları konusunda Eğitim Bakanlığı bakıyorum. Rapor hazırlamış mı? Ne hazırlamış? Faaliyet raporundan başka bir şey görmüyorum. Yani bir ara e, o rakamlar bile e, çok şey değil. E, durum bu. Vallahi e, özellikle siyaset cephesinde e, Oya Talbirli kısımda gerçek araştırmaları yazık yapılmıyor. Hocam bu arada bir ara verelim. Evet. Tamam. E, bir reklama girmiş olalım. Sonra evet. kaldığımız yerden devam edelim. Orta öğretim, pardon mesleki, mesleki eğitim kısmını yeniden ve e, genişle evet. tartışmış olalım. Evet. Sevgili içine bir ara veriyoruz. Yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Çarşamba Akdeniz İktisat köşesinde birlikteyiz. Ben Mustafa Şanlı, arkadaşım Şükrü Erdem ile birlikte ee, Akdeniz İktisat'ta devam ediyorduk. Birinci bölümde üniversitelerde işsizlik sorununu, daha doğrusu üniversitelerdeki eğitimde kalifiye sorununu, mezun ettiklerimizin ne kadar donanımlı oldukları konusunu, yeterince donanımlı yetiştirilemediklerini, üniversitelerin giderek böyle kaygılarının azaldığını, özellikle e, politik cepheden üniversitelerden böyle bir beklentinin de azaldığı yönünde, uygulama anlamında, sonuç itibariyle anlamında azaldığı yönünde bir görüş birliğine vardık. Buradan yola çıkarak üniversitelerin belli bir planlamayla e, açılması, üniversitelerin belli bir planlamayla öğrenci almaları, belli bir planlamayla istihdam edilebilecek, ekonominin talep edilebileceği bölümlerde de o kadar sayıda öğrenci, yetiştirilmesi konuları üzerinde durduk. Şimdi buradan devam ederek e, meslek eğitime geçeceğiz. Ama hocam ben şunu söylemeden duramayacağım. Hı. Şu e, bu yıl ki Nobel Ekonomi Ödülü'ne ilişkin hı hı. hiç programda söz etmedik. Hazır burada istihdam konusunu tartışırken söz edelim. Bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü üç ünlü iktisatçıya verildi. Üç ünlü iktisatçının çalışma alanı da e, işsizlik konusu ve iş, iş gücü piyasaları idi. Hoş sonradan bu işsizliğe dönüp yapılan çalışmaların başka piyasalara da uygulanabileceği hem işin arz cephesi hem talep cephesinden farklı algılanabileceği piyasaların da bu anlamda farklı tepkiler verebileceği üzerinde duruldu. E, Peter, e, Peter Diamond Piyasaların temellerini incelemiş, e, Dale Mortenet, Mortenesh e, ve Christopher Serdes kuramı geliştirmişler. Üç ekonomistin modeli, işsizlik, iş açığı ve ücretlerin ekonomi politikalardan veya piyasa düzenlemelerden nasıl etkilendiğini açıklamaya dönük. Diğer piyasalara da uygulanabilir baslı ama bizim konumuz itibariyle... İşsizlikle işgücü arasındaki ilişki, piyasalardaki iş gücü talebiyle işsizlik süresi arasındaki ilişki, ücretlerle aradaki ilişkiyi tartışıyorlar. Basına yansıyan en temel cümleleri şu, işsizlere işsizlik sigortası olarak cömert davranılırsa, işsizler iş aramada ve yeni iş bulmada isteksiz davranıyorlar, o zaman işsiz kalma süresi artıyor deniyor. Böylece e, iş gücü talebinde bulunanlar açısından da bu bir olumsuz etki yaratıyor. Çünkü e, o zaman talep ettikleri nitelik iş gücünü bulamıyorlar deniyor. Tabii bu üç Nobel iktisatçının vardıkları sonuç tartışılabilir ama onların vardığı sonuca göre e, işsizlere işsizlik sigortası ödemelerini bu kadar cömert olmayalım hem ücret konusunda evet. hem süre konusunda bu kadar cömert olmayalım ki bu işsizler burunları sürtülüp yeniden iş aramaya geçsinler Hı -hı. deniyor. Bu üç Nobel'li e, iktisatçının bu bulgularından yola çıkarak bizdeki konunun en başında dedik ki bir tarafta iş talep edenler var, öbür tarafta işçi talep edenler var. Ama piyasalarda bir uyumsuzluk var ki bir taraftan işsizlik Sorununu yaşıyoruz, bir taraftan da iş gücü talep edenler aradıkları elemanları bulamıyorlar. Özellikle e, nitelikli iş gücü olacak ama e, üniversite eğitimi gerektirmeyen kesimlerde. Demin birinci bölümde üniversite mezunu olup da işsizlerin oranının yüksekliğinden söz ettik, bu Başka bir yara olarak değindik. Burada e, o öğrencilerin başka bir biçimde yetiştirilmesi, başka bir dinamikle çalıştırılması, merak uyandırılması, onların da kendilerini kuru bir diplomanın dışında donanımlı hale getirmeleri gerektiği üzerinde durduk. Şimdi hocam, e, kanefiye elemanı, konusunu hı hı. şimdi masaya yatıp Meslek eğitim. mesleki eğitim evet. konusunu bir tartışalım. Ee, Tabi izin versen şunu söyleyeyim. Bu Nobelcilerin e, parmak bastıkları nokta Avrupa'nın uzun dönemdir üzerinde konuştuğu bir şey. Avrupa'da isilik ödeneği çok yüksek olduğu için e, işsilik ödeneği dışında bir de sosyal yardım geliri e, sosyal gelir desteği çok yüksek olduğu için gerçekten böyle bir etki yaratıyor. Ama ne olur e, bizimkiler duyup da ya bak böyleymiş hiç işsizlik desteği vermeyelim demesinler. Çünkü bizde e, bu yok. Yani bizde işsizlik ödeneği yardımı denilen şey 2003-2009 arasında yaklaşık 2 milyon insana ödenmiş bir şey var. Yardım var gerçekten ama kişi başına 1750 lira düşüyor hocam yani dolayısıyla e, yani toplamda böyle bir şey. Yani aylık değil burada. Yok yok yok. yok. Bir rakam doğru şey, anlaşılsın. 6 yıllık bir dönemde, 6 7 yıllık bir dönemde e, kişi başına verilen işsizlik desteği 1750 lira. Yani, yani 7 yılda yok. ödenen rakam. Yok. Yok. Evet. Kuşluk... Biz henüz bu novacıların söylediği noktaya e, Zaten, gelmedik Zaten Yazık. Yani. E, gelmemizde yok. Parma e, iyi noktaya değindi. Evet. Avrupa Birliği'nde desteğin fazla olması sosyal devlet olması, sosyal devlet olmanın gereklerini işsizlere aktarmış olması hı hı. E, orada evet. iş aramayı küçülsebiliyor. Ama bizde sosyal evet. devlet bizde farklı çalışıyor. Evet. Bizde sadaka devleti çalışıyor evet. hocam. O yüzden onu vurgulamakta yarar ee, var. Yani katılıyorum tabii. Öyle olmamalı evet. haklısın. Ee, şimdi gelin şeye. Ee, bu yıl Milli eğitim, 2011 için Milli eğitim Bakanlığı bütçesi bugün gazetede vardı. Yüzde yirmi artırıldı. 35 milyar liralık bir e, bak milli eğitim bütçesi öngörüldü. 2011 için ciddi bir artış, iyi bir bütçe gibi görünüyor. E, ama e, şimdi 35 milyar lirayı düşünürseniz yaklaşık milli gelirin %3,5'ü ediyor. E, %2'ler iki küsurlardan buraya geldi. iyileşme kesinlikle ilerleme. Ancak şunu, o, söyleyelim, şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Ee, Avrupa Birliği ortalaması ve Türkiye'nin e, gelmesi gereken nokta yüzde altı, yani altmış milyar diyor. Hemen orada belirtelim yetmiş milyonun içerisindeki toplam genç nüfus okullaşma çağındaki nüfus, ha, ha, yani bir de şey düşün. Düşün. Yani Hı. Avrupa ülkelerindeki yaşlı nüfuslara göre yüzde altıya yakın ise. Türkiye'nin azından yüzde altı olması gerekir evet, diye. Yani, rupus, o, yani e, dikkat etmek yani, gerekiyor o rakam. Hükümet rakama. veya hükümet olmayı düşünen siyasi partiler varsa programlarına e, bugünün bütçesiyle 60 milyar liralık bir Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini öngörsünler öyle çıksınlar. Yani, e, evet. Daha önce de övünmeye gerek yok açıkçası. yani O vizyonun, o hedefin olması gerekiyor. Bir onu söylemiş olalım. Ondan sonra bir şunu söyleyemiş olalım. Türkiye'de henüz eğitim oranı çok düşük yani orta öğrenimde de oran düşük üniversitede daha da düşük yani nüfusun içindeki şey Çağ nüfusun içindeki okula giden oranı düşük yani orta yöninde biz 60'larda henüz lisede bu 20'lere falan düşüyor şupar üniversitede bunlar çok düşük gelelim mesleki eğitimi olacağım mesleki eğitimi Hı. Hı. Ondan önce şuradan bir rakam vermiş olayım. Ee, erkeklerde genç nüfusuya tanımladığımız Hı. nüfusun içerisinde e, okula giden Hı. ve iş gücüne dahil e, edilmemiş okula giden erkek nüfus yaklaşık yüzde elli. Bu kızlarda yüzde, yaklaşık yüzde kırk yediler. Tersinden okursak okula kayıtlı olmayan erkek ve genç nüfus yüz, yaklaşık yüzde elli kızlarda Hı -hı. bu %53, kızlarda biraz Hı -hı. daha evet. fazla. Tabii. Yani okula gitmeyen, okullaşma çağında olur gençler da okula gitmeyen. Gençler bunlar. Gençler, %50 tamam. erkekler, tabii. Evet. %53. Bu, bu orta öğrenin. Evet, bu orta, orta, öğrenim. Öğrenim. orta yani, öğrenim. yani Üniversitede bu ciddi, daha düşük. Daha düşük. Yani üniversiteleşme oranı %20'lerde falan. Ee, şimdi hocam, bak mesleki orta öğretimde mesleki eğitim, mesleki ne derler? Lise meslek lisesi, e, öğrenci sayısını söyleyeyim sana. E, toplam orta öğrenimde 6 milyon öğrenci var. Mesleki eğitimde 1 milyon 800 bin. Yani yaklaşık 3'te 1 öğrenci sayısının şeydi. Orta öğrenimdekilerin yaklaşık 3'te 1 şeydi. Mesleki eğitimde. Üniversitede daha ilginç. 3 milyon öğrencinin 350 bini yaklaşık. %12'si. Yani şimdi hmm. ee, şimdi hocam ee, şöyle söyleyelim ee, Avrupa ülkelerinde İngiltere'de ve Amerika'da şeyi biliyoruz mesleki eğitimin ağırlığı %70 Almanya'da Türkiye'de %30'larda ortaya öğrenimde yani vehameti bu ortaya koyuyor bir defa ee, şeyi hatırlıyorum yıllar önce bir araştırma için e, Afyonkanalisa'da gitmiştik mermer e, iç sektörü için bir tane mermer e, okulu, yüksek okulu vardı zannediyorum. E, veya bölümü vardı. İki tane öğrenci vardı. E, ama biliyorsun o mermerci sektörün merkezidir. Mermerciler de şeyden şikayet ediyorlardı. kaliteli eleman olmamasından Olumlar, şikayet ben ediyorlardı. Ben Bu korkunç bir çelişki. Yani burada e, bir dönem denildi ki şey efendim üniversiteye giderken kat sayı düşük diye e, meslek okullarına talep yok. Oysa zaten ee, bu açıklamıyor çünkü meslek, e, or, or, meslek lisesinin daha çok amacı e, o gencin e, ara eleman olarak şeye katılmasıdır, iş gücüne katılmasıdır. Üniversiteye gitmesi değildir aslında. Dolayısıyla kat sayının gerekçi olması bence çok anlamlı değildi. Orada belki başka şey, yine şeye geliyoruz muhtemelen. Orada da şeye bakmak lazım. Acaba meslek eğitim almış kişi gerçekten iş bulmada hemen avantaj sağlayabiliyor mu? Yani şeye hazır mı? Çalışmaya hazır mı? Onun piyasası ha, hazır mı? Ha. Yani piyasası bile kalifikasyon hocam. Acaba gerçekten meslek okulunda, meslek yüksek okulunda okuyan, öğrenen, mezun olan çocuk da şeye o mesleğin gerektirdiği kalifikasyonu kazanıyor mu? Muhtemelen orada bir sorun var. Yani ee, o çocuk da işsiz kaldığı zaman e, o okulunda o okula olan talep de azalıyor. Peki o çocuk yani mesleki eğitim nasıl işsiz üretiyor Türkiye'de? Sorgulanması gerekir. Muhtemelen orada da aynı sorun var. Ee, şöyle okulla iş hayatının arasındaki kopukluk. Yani e, bir yandan okurken bir yandan e, şeye girememesi. Şimdi evet. şunu söyleyeceğim. Ee, Almanya'da %70'e çıkması mesleki eğitimi şuradan gelir. Ee, şeyler şirketler ee, çıraklık veya katalık eğitiminden alırlar şeyi, elemanı ve daha sonraki eğitimini de finanse ederler. Yani orada mesleki eğitim daha çok akşam yapılır çünkü çalışanlar o eğitimi alırlar ve ona özel ayrı ücret verir şirket tarafından. Şimdi böyle bir yapı olmadığı zaman Efendim Meslek eğitim niye gelişmiyor falan demek de e, çok anlamlı değil. Demek ki yani bir kalifikasyon meselesi var bir de o iş alanıyla yani şeyle, sanayiyle üniversite arasında eğitim kurma arasında birebir yakınlık olması gerekiyor. Hocam burayı biraz açmakta yarar Hı. var. Ee, Almanya'nın bu örneğini Antalya Çağdaşı Eğitim ve Kültür Vakfı'nın projeleri Hı. kapsamında Hı. inceleme şansı Hı. buldum. Bir iki kere Almanya'ya gittim. Orada da ANÇEV'in e, çalışmalarında hep bunu dinsemlerdik orada. Aslında bu modeli biraz açmakta Hı -hı. yarar var. Hı -hı. Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. Evet. Yani evet. birinci toplum böyle bir konsensüs evet. biçimde anlaşmış durumda. İki, olan üniversiteye gidip beceriksiz biçimde diploma alıp çıkmak değil, Hı -hı. tam tersine ne iş yapıyorsa o işte donanımlı, becerikli evet. olmak. Evet. Üç, bunu yaparken yeterince hevesli, istekli ortamı buna uygun yaratmış olmak Hı. gerek. Dört, bunu yaparken işte biraz önce senin sözünü ettin. Yani bunu biraz daha açalım anlamında e, sevgili dinleyicilere söylüyorum. Hı. Hı. <gülüyor> Okulla, mesleki e, eğitim sağlayan okullarla, teknik okullarla, iş gücü piyasası... Pardon firmalar arasında sanayi, sanayi Hı -hı. o kadar organik bir bağ var ki Hı -hı. Tabii. sanayi eleman alacağı zaman Hı -hı. piyasadan almak yerine Hı -hı. doğrudan bu e, meslek eğitim Hı -hı. veren kurumlardan alıyor hatta bazıları resmi kurum bile değilse Hı -hı. sendikaların vakıflarının oluşturduğu ee, örgütler oldu. Almanya'da ve Fransa'da e, çoğunlukla e, meslek eğitimi Ticaret sanayıların şeyindedir muhtesindedir e, alanındadır onlar yürütürler onlar e, bütçeden önemli bir kısmını eğitime verirler firmalarla onlar daha çabuk yakın e, şey sağlar temas sağlar e, alana yakındırlar e, firmalarda ona destek verir yani bu karşılıklı öyle bir evet. birbirini evet. beslemek ki evet. e, adeta evet. birbirlerinin enzikleriyle beslenerek Hı -hı. firmalar kaliteye evet. elemanlar evet. bulmuş oluyor. Öbür taraftan sokaktaki vasıfsız nitelikteki genç iş bulmuş evet. oluyor. Bizde ise? Da... Hatta orada evet. bizim mesela Antcev'in bir projesinde tümüyle mesleki eğitim okullarında okuyan çocuklar da değil. Hı -hı. Sokaktaki vasıfsız çocuklar alıp... E, belli kurslardan geçiriliyor, hı hı. mesleki eğitim kurslarından geçiriliyor. Hı hı. Bu kursları hem sendika finanse ediyor, evet. hem de firmalar finanse ediyor. Böylece sendikaların, firmaların, belediyenin finansmanıyla sağlayan seminerler, kurslar sayesinde sertifikalı hı hı. kurslar, firmalar kalifiye eleman buluyor. Evet. Bizde ise bu odaların mesleki eğitime girmesi mümkün değil, yasal olarak şey yasaktır bakanlık şeyindedir, yetkisindedir e, mesleki eğitim. E, ve dolayısıyla yasal olarak bile henüz orada bir perspektif yok. Yani olmaz. Bir ufuk şey, bile evet, yok. Evet. E, i̇lginçtir. E, son yıllarda İstanbul e, Odası, İzmir, Odalar Birliği e, eğitime girdiler ama e, üniversite açtılar. Ne hikmetse yani Mesleki eğitim okulu değil, vakıflarla vakıf <gülüyor> üniversitesi açmayı tercih ettiler. Herhalde orada vakıf üniversiteleri ee, daha farklı yani, bir etki evet, yaratıyor. E, yalnız şeyi almak lazım, Koç e, Holding geçen yıl sanıyorum şey başlattı. E, Mesleki eğitim, memleket meselesi gibi bir proje başlattı. Bak işte yani, yani, örnek, yani olacak örnek olacak bir şey. Örnek olacak bir şey. Evet. Yani... Böyle bir proje sloganı ile evet. soruna parmak basmış evet. olmak bile bence evet. önemli bir evet. E, gelişme. Evet. Bir başka şey e, aynen hocam. Bizde hocam e, eğitimin şey var e, çıraklık mesleği. İşte var bir şeyler ama yani e, hatta ben de şöyle bir şey yani şimdi Konuşmaları... şöyle söyleyelim şimdi şöyle söyleyelim <gülüyor> son yıllarda Türkiye'de şey var yani ciddi bir atılım da var. Atılım var ama. Yani şimdi ben her zaman onu söylerken geçmişe göre değerlendirmek beni hiç ilgilendirmiyor yani hele Türkiye'de hiç anlamlı değil yani olması gereken ne biz ona bakmalıyız son birkaç yılda Dünya Bankası Türkiye'ye çok kredi verdi 300-400 milyon dolar kredi verdi bu meslek eğitim için Avrupa Birliği'nin de bir kredi şeyi var niye veriyorlar onu da söyleyelim aslında bu mesleki eğitim kalifiye devam meselesi dünya çapında Avrupa'da da bir sorun yani şu anda Almanya'da şey var otomotiv sektörünün şey, kalite eleman sıkıntısı var ee, şey söyleyeceğim iş kur bu anda, alanda çok önemli bir e, kurum e, Avrupa'da iş kur özel ve resmi kurumlar çok önemlidir yani şehir e, iş piyasasını analiz ederler kurs açarlar eleman yetiştirirler Türkiye'de henüz bu özel alanda yalnızca göstermelik şeyler var e, açılışlar var mevcut işkurda e, performans olarak bana çok iyi gelmiyor. Zaten şeyi biliyoruz. Personel sayısı ve bütçe olarak Avrupa'daki muadillerinin onda bir düzeyindeler. E, dolayısıyla o da çok önemli bir e, e, şey. E, Türkiye'de on. bu anlamda iş gücü istihdamı, istihdama bakış, basıplı iş gücü yetiştirme ciddi biçimde e, uzun süre gündemde duracak bir konu. Hocam, e, bir başka sorun asıl bütün bunlarla ben en sonunda Hı -hı. öyle bağlamak niyetindeydim dedim ama hazır Hı -hı. şimdi söyleyeyim bundan sonra o şekilde gidelim. Toplumun temel beklentisi de böyle vasıflı bir iş gücü e, talep eder değil aileler anlamında. Hı -hı. Benim çocuğum atıyorum eee meslek liseyelerine gitsin. Buradan iyi meslekler edinsin. Tabii. İyi payanslı olsun. Bravo. iyi kaynakçı olsun. Demiyor. Bravo. Bravo. Tam tersine benim Bravo. çocuğum bilmem ne üniversitesine gitsin. Evet. Peki oradan çıkınca ne olacak? Çocuğum iş bulamadı noktasına evet. geliyor. Ben şimdi, sen de aynı şekilde bir gün evet. komşular, arkadaşlar, evet. ahbap, hemşire vesaire bozsun. Devlete, devlete, devlete bir kafa katsın. Devlete bir kafa katsın. Bir tor, bir mekanizmasıyla evet. bir yerleştik olsun. Aynen. Her seferinde sosyolojik bir vaka evet. olarak çok kolay para kazanayım Hı -hı. ama Tabii. ben çalışmadan para kazanayım evet. ben emek harcamadan evet. para kazanayım modunda bu sosyolojik vaka çok Tabii. ciddi vaka dolayısıyla Tabii. toplum böyle bir Hı -hı. vasıpla iş gücü talebinde bulunmadığı Hı -hı. zaman Hı -hı. bizim buradaki söylediklerimiz politikacılarda evet. baskı unsuru evet. olmuyor evet. yani gerçekten meslek öğretme yani şimdi ben gaziantepte <gülüyor> falan şaşırırım, bir eczanede 6 evet. tane çocuk vardır demek ki bir gelenek var orada çocukları çırak olarak verme o Türkiye'de her yerde yok bir bizde biz modern ailelerle bu ciddi oranda azalıyor ki meslek öğretme çocuğu girişimci yapma o yönde destekleme konusunda ne ailede bir kültür var ne eğitimde bir şey var kültür var ne de devlette var yani girişimci desteği diye bir dünyada gelişen bir alan var ben rakamlar var bende söylersem şaşırırsın yani bu mu bizdeki girişimci desteği diye ee, ya yani ne yani. konuya el atsak yani. elimizde kalıyor gibi bir şey var. Yani. Şu, şu sosyolojik bakar o beni hep şaşırtmıştır. Evet. Yani ailelerin benim çocuğum e, iyi kaynakçı olsun, evet. iyi duvar ustası olsun Hı -hı. Şey, Ben e, buradan söylüyorum Hı -hı. evime örneğin artık suyete satıcı almıyorum Hı -hı. çünkü işini yani, iyi bilen bir suyete satıcı en azından Tabii. Antalya'da ben bulamadım tabi. Şey, bu bir vaka. Bak onu da söyleyeyim diyelim. Niye usta eksiği var? Biraz ustalık öğrenen ayrılıp kendi işini kurmaya çalışıyor. Şirketleşme olmadığı için orada da sorun çıkıyor. Yani bu senin söylediğin şey yani şirketler kalite eleman yetiştiremiyorlar. Yani şirketler aslında eğitime de yani gerçekten ciddi yatırım yapmıyorlar. Onu da söyleyelim. Yani Türkiye'de ücretler yani kalite ediyor. elemana iyi ücret, kurumsal istihdam garantisi, statü iyi ücret vermezseniz yetişme de olmaz tabii yani. Biraz evet. da onlara da dikkat yani alalım yani. Yani hepsi bir yerden. Evet. Ee, tabii ikimiz de biliyoruz ki, hoş dinleyicilerin büyük bir kısmı da biliyor ki Türkiye'deki firmaların yabancı ülkelerdeki iktisadi faaliyetlerine buradan kalite eleman götüremiyorlar çoğu Tabii. Kalifiye yani, eleman ithal ediyoruz işte. Kalifiye eleman. Bakan şikayet ediyoruz bu kadar kaçak işçi. E, Tanrı aşkına kaçak işçi iki şekilde geliyor. Yani birincisi şey Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya falan hizmetli. Gerçekten ucuza çalışan kalifi olman işçi. Ama bir de şeyden geliyor. Bak Antalya'da çok vardır müzisyen Rusya'dan falan. Niye o kadar müzisyen geliyor Tanrı aşkına? Yani e, Türkiye'de olsa gelir mi? Yani basit e, iyi bir kaynakçı bile ülke sınırı dışına götüremiyoruz kaynakçılar oradan e, ithal ediyoruz. Hatta şimdi son espri şeydi e, Çin'in mallarını alırken şimdi Çinli işçiler ithal eder olma geldik. Tabii, Çünkü şimdi, şey, tabii. Tabii, bu dediğim gibi bir toplumsal konsensus olacak bu aileler bu şekilde beklentileri olacak. Umarım bir gün biz böyle konuşacağız, birileri konuşacak derken toplumun sosyolojik anlamda yapısı daha bilimli çalışabilir insanlar yani, yaratmaya dönük olacak. Yani o, koçun eğitim yani mesleki eğitim memleket meselesi şu memleket meselesi güzel bir çok, şey. Çok çok güzel. Yani şu şey. kadar <gülüyor> konu varken gerçek memleket meselelerine bir türlü sıra gelmemesi de tabi. Yani... Evet. Eğitim şart ama kalifiye eleman yetiştiren evet. eğitim şart diyoruz sevgili dinleyiciler. Bu çarşamba sohbetinizde burada noktalıyoruz. Ben Mustafa Şanlı arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikteydik. Akdenizlik tat köşesinde kendi aramızda keyifli bir sohbet yaptık. Konular taciz edici ama biz aramızda keyifli sohbet yaptık. Umarım ve dilerim sizler de bu sohbetten keyif almışsınız. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Kendiklerinizle birlikte gülmeyi unutmayın lütfen.